Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resuline Muhammedin ve ala ve sahibi ecma'in. bir kulağımız, kalbimiz, zikrimiz ve ezanda olması ile birlikte. Dersimiz biraz gecikmeli de olsa başlatmış olacağız inşallah. Şimdi geçen dersimizde hatırınızda olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam'ın dediğimiz gibi bu surenin üzerinde odaklandığı nokta İslam davasının bir imtihan davası olguldur. Ve peygamberlerin tarihi kıssaları üzerinden her bir peygamberin mihneti, imtihanı, sıkıntısı, zorluğu şey diyor. Niçin? Çünkü surenin başında bir şey söylenmişti. Biz sizden önceki iman edenleri sınadık manasına bir vurgu ve gönderme yapılmıştı. Şimdi bunun izahı yapılıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın birçok imtihanları var. Bakara suresinde buna işaret edilmişti. Estauzu billah ve izibtela İbrahim rabbuhu bikelimatin Hatırlayın ki Allah İbrahim'i bir değil, iki değil, üç değil, birçok kelimelerle yani emirlerle, hadiselerle imtila etmişti, sınamıştı. O da bütün bu sınavlardan ifade elde ...en yüksek notu alarak geçmişti. Feetemmehunne. İbrahim bunları... ...eksiksiz... ...tamamladı. Bu imtihanları tek tek geçti. Kavminin iman etmeyişi bir imtihan. Başta babası olmak üzere herkes ona karşı çıkıyor. Ateşe atılması... ...atılmak istenmesi bir imtihan. Hatta... ...Ey İbrahim... ...haydi kalk muvahhid olduğunu... ...bildikleri halde... ...putlara şu bayram günümüzde... ...putlara ibadete... ...kurban kesmeye gidelim diyorlar. Ben hastayım diyor. Gibi. Eşinin elinden alınmak istenmesi... ...Mısır hükümdarı dahil. Çocuksuz allah Teala'nın ona evlat vermemesi. Evlat verdikten sonra bu kadar bir asır beklenen bir evlat ondan sonra haydi onu benim için kes sen adamıştın. Adağını yerine getir. Allah'a verilen sözde durmanın intihalıdır bu da. Ve buna benzer. Ve netice itibariyle İbrahim Aleyhisselam geçen dersimizde gördüğümüz üzere vatanından ayrılmak imtihanı ile imtihan ediliyor. Hicret ile imtihan ediliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bir hadis-i şerifte aslında hicretin hicret imkanının hicret faziletinin herkesin önünde bir imkan olarak mevcut olduğunu bir. iki hicretin asıl neyi vurguladığını açıklayan çok önemli bir hadis-i şerif var. El muhaciru men hecera mâ nehellâhu anh. Muhacire bir tanım getiriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hicretin de asıl maksadı bu. Muhacir diyor, hicret eden Allah'ın yasakladıklarını terk edendir. O yasakları hecr edendir. Hecretmek, terk etmek, darılmak, onunla alakayı kesmek demektir. Muhacir mi olmak istiyorsunuz. Hicretin başı da sonu da Allah'ın yasaklarını terk etmektir. Yani, ya ben Allahum dini için hicret edemiyorum. Yok. Bunu ne zaman söylüyor? Muhtemelen. Belki Mekke'nin fethinden sonra söylüyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Bilemiyorum. Tarihini teyit etmedim bu hadisin söyleniş tarihini. Bir şey okuduğumu da hatırlamıyorum. Bah, tahminen şu anda hatırlama gelen olabilir diyorum. Niçin? Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi Sellem Mekke fethedildikten sonra Feth, Mekke'nin fethinden sonra artık Mekke'den dar-ı İslam'a hicret kalmadı. için Çünkü hicret dar-ı İslam'dan hicret olmaz. Sıkıntı ve meşakkat dinini yaşamakta, sıkıntı ve meşakkat çektiğin yerden, dinini daha rahat yaşayabileceğin yere, ya darı İslam'dır ya darı emandır. Hicret edersin. Habeşistan hicreti darı İslam'a hicret değildi. Dar emana hicretti. Yani dinini emniyet içerisinde yaşayabileceği bir yere hicret etti. Burada geliyor. Bu şartlar içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ın da hicret ettiğini görüyoruz. Ama dediğim gibi hicret imkanı ve fırsatı sadece belli bir tarih, belli şartlar, belli dönemdeki müminlere değil. Bütün müminler için müminlerin önünde hicret etme ve muhacir olma imkanı var. Bu hadis-i şerif gereği. Yani muhacir Allah'ın yasakladıklarını edendir terk edendir. Allah için ben bunlardan uzak duruyorum deyip Allah'ın yasaklarına yanaşmıyorsak Allah'ın iziyle bu da bir hicrettir ve burada da çünkü muhacir niçin hicret eder? Hicret ecri vardır. Niçin hicret eder muhacir? Yaşadığı zulüm diyarında kendisine dayatılan Gayri İslami... ...duruşlar ihtiva eden bir hayattan... ...kurtulmak için hicret eder. Bunun için hicret eder. Bu baskı aslında... ...nefis ve şeytan dolayısıyla... ...mümin için hayatı boyunca var. Senin nefsin... ...her birimizin nefsi ve şeytanı... ...her zaman için bize... ...her zaman için bize... Gayri İslami hal ve hareketleri ne yapıyor? Telkin ediyor, teşvik ediyor, onlara yönlendiriyor, onlara itiyor. Sen bunları halis bir niyetle, Ya Rabbi benim bu günahı işleme imkanım var. Fakat sen emrettiğin için işlemiyor. Yolda gidiyorsun, karşımda Efendime söyleyeyim, bütün güzelliklerinin fitneleri ortada bir caz, bir caz, her neyse geçiyor sen Rabbim ve kullil mu'minine yeğuddu min ebsarihim diyor hatırlıyorsun gözlerini önüne eğiyorsun işte bu bir hicrettir ve bunun bütün hal ve hareketlerimizde tekerrür ettiğini farz eder Karşındaki hakkını istiyor. Veya hakkını vereceksin. Metreyle ölçüyorsun, kileyle ölçüyorsun, teraziyle tartıyorsun. Her neyse. Alışverişinde şeytan nefis sana belki hile yapmayı, belki yanlış yapmayı. Kısacası hani o Veylülilmutaffifi suresinde zemmedilen yerilen müşteriye veya karşıdakine haksızlık yapmayı teşvik ediyor. Sen kendi kendine bunu sen yapamaz, Bunu terk et bu Allah'ın yasağıdır diyor. Ve vazgeçiyorsun. İşte bu da bu amelde bir hicrettir. Neden? Mümkerden, kötülükten, Allah'ın yasakladığı bir şeyden marufa bir hicrettir. Hicret ediyorsun. Hicret ediyor. İşte dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın rahmeti, adaleti herkese çağın özel çağdaki, özel zamandaki imkanlara Resulullah özel imkanlar vermiyor. Ha bir özel imkan var. Resulullah'la sohbet imkanı. O sahabilik fazileti ayrı bir şeydir. O, velike faddullah. Yutihib enyeşe diye nasip etti bunu. Fakat bundan sonra ameli hayatta aslında Allahü Teala bütün ümmet önünde benzer fırsatları halk ediyor. Sabır mı? Bizde de var. Cenabı Allah açık söylüyor. Ve le nebluverne bi Önce ne diyor? İsteyin bi sabr ve salat diyor. Değil mi? Bir öncesinde. Ondan sonra hemen evvela bizi sabır ve namaz ile günahlara karşı münkerata karşı dirençli olma yolunu gösteriyor onu öğretiyor. Ondan sonra diyor ki "Ha hepinizi imtihan edeceğim." diyor. "Ve lanablu annaku şey'in." Bir miktar fazla değil yani. Bir şey az bir şey. "Min <gülüyor> el-hauf" hem bir şey ile bir şey kelimesiyle bunu az olacağına dikkat çekiyor. Hem "min" Edatı ile bunun azlığına işaret ediyor. Minel havf, korkunun bir kısmı. Azıcık bir korku yani. Azıcık bir açlık. Mal ve canlarda eksiltme. Bunlarla imtihan edeceğiz diyor. Ve beşir-i Sabredenlere, müjdene. Bu imtihan ne? İmtihanın özeti belki bu ayet-i kerimede ve çeşitleriyle beraber... Ve bunun muhatabı kim? Ashab-ı kiramdan itibaren kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar buna muhataptır. Her birisi bunların bir veçhesiyle imtihan edilecektir. Mahsuller bilmem neler her birisi de azlık, sağlığımızla imtihan ediliyoruz, afiyetimizle imtihan ediliyoruz. Maddi durumumuzla imtihan ediliyoruz, infakımızla imtihan ediliyoruz, her bir şeyimiz imtihan. Bu ebedidir. İmtihan aynı zamanda bir fırsattır. İbrahim aleyhisselatü vesselam sınandığı bütün halleri dediğim gibi fe etemme hunne, ayet-i kerime söylüyor, onları eksiksiz tamamladı. En yüksek dereceyi alarak hepsinden geçti. Dolayısıyla ondan dolayı Allahü Teala ne yaptı ona bir mükafat verdi. Kale inni jallukal insan imama ben seni bütün insanlar için imam yapacağım, insanlara önder kılacağım. Niçin? Çünkü imtihanları geçti. İşte imtihanlarda sabır ve sebat ne içindir? Gelecek ümmetin hazırlanması için. Müminin gelecekteki hayatındaki istikamet ve müminlerin toplamı olan ümmetin geleceğinin mükemmele doğru gitmesi içindir. Onun için sıkıntıları zorlukları adeta pişiren bir fırın gibi bir ekmeği pişiren hamurluktan çıkartan onu pişiren bir fırın gibi göreceğiz. Öyle Bütü <gülüyor> Onun için Cenab-ı Allah'ın imtihan sünneti, imtihan sünneti hiçbir zaman Allahü Teala haşa, sadist bir haşatın haşası zat değildir ki bizi mihnetlerden mihnete geçirmekle bir zevk alsın. O mihnetlerle bizi pişiriyor. iman basamaklarında bizim yükselmemize imkan veriyor. Herkesin ulaşabileceği gücüyle, kabiliyetiyle mukadder bir nesi vardır? Bir mertebesi vardır. Ama sınavsız o mertebeye varılamıyor. Herkesin de tahammül gücü ayrıdır. Onun için Cenab-ı Allah ne, ne öğretiyor bize? Rabbena bu sınavdan geçeceğiz. Fakat Cenab-ı Allah'ın da bu sınavda bizim yanımızda olmasını isteyeceğiz. Bizden yana olmasını. Bizim başaramayacağımız zor imtihanlarla bizi sınamamasını isteyeceğiz. Yani imtihanda da Allah'la beraber olacağız. Allah'la beraber olursak, onun yardımını dilersek, onun bizi görüp gözettiğini, halimizi, bizden çok daha iyi bildiğini, takatimizi, gücümüzü, kuvvetimizi bizden çok daha iyi bildiği hesabıyla ona sığınacağız. İmtihanı kazanmak için de yine sığınamamız odur. İmtihan eden de o, sınavda başarı verecek olan da o. Onun için Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü vesselam duasında... Ya Rabbi senden sana sığınırım diyor. Allah Allah. Ne kadar veciz ve ne kadar muhteşem bir dua. Ya Rabbi senden sana sığınırım. İşte İbrahim aleyhisselam hicret ederken, onunla beraber yeğeni Lut aleyhisselam da hicret ederken bu sınavın ifadelerinde yerindeyse kalplerine, vücutlarına verdiği o dağlayıcı ateşi harareti Allah'a tevekkülle, Allah'a güvenle, Allah'ın yardımını isteyerek, ona yakınlaşarak ne yapmışlardı? Adeta bu imtihanın o alevini, o yakıcılığını söndürmüş cennete çevirmişlerdi. Gülistan'a çevirmişlerdi. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması ve sabrının neticesinde o ateşin onun üzerinde berden ve selamen yapılması, seril ve selamet olması nedir? Onun sabrının bir neticesidir. Sabır o halde tahammül, doğru sabır, doğru yerde yapılan bir sabır, tahammül ateşleri bile gülistan'a çevir. İmtihanın o harareti, o yakıcılığı senin sabrınla ifade yerindeyse o imtihanı lezzete dönüştürür. İşte peygamberler bu konuda bizim en müstesna örneklerimizdir. Ve bu sabır imtihana tahammül size davanız uğrunda davanız uğrunda yapılması gerekenleri yapma sorumluluğunu kazandırır. İşte bugün ilk olarak hicret ettiğinden bahsedildiği İbrahim Aleyhisselamla birlikte Lut Aleyhisselam ona iman ediyor ve ikisi beraber oradan yüze ediyorlar. Lut Aleyhisselam bugünkü Lut denizi çevresinde bulunan etrafında bulunan o göl etrafında bulunan şehirlere Sodom, Gomora, Sedum diye isimlendirilen şehirler, oradaki şehirlere peygamber olarak görevlendiriyor onun Rasulü Celal Allâhüms. O kavmi, o sapık, azgın kavmi, o şehirlerin ahalisini davet etti ya. O da davet ediyor. <Gülüyor> bill 28 cahit kelime ve lutan alli kaumi Min ya çığır açıyorlar <tắng> fesatta hayasızlıkta fuhşiyatta şimdi Olut kavminin mirasçıları ve onları destekleyen güçler neredeyse imanımız gereği, akidemiz gereği hayasızlık gördüğümüz bu işin hayasızlık olduğunu neredeyse bize söyletmek istemiyorlar. Yani ifade yerindeyse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Veda Haccı Hutbesinde söylediği olumlu bir ifadeyi biz şu anda bu açıdan olumsuz olarak hatırlıyoruz. Ne demişti? İnne zaman kad istedârake heyetihil ule diyor. Zaman ilk haline dönmüş bulunuyor. Resulullah'ın bunu söylediği söyleş maksadı farklı. Biz de bunu ...farklı olarak bugün mütala ediyoruz. Evet... ...Lut Aleyhisselam'ın... ...zamanında... ...o kavmin yaptığı amel... ...ne kadar... ...güzel görülüyor idiyse... ...fakat çirkinin en çirkini... ...iğrenç işlerin en iğrenci... ...günümüzde de... ...şakşaklanıyor... Alkışlanıyor Güzel görülüyor Teşvik ediliyor Sevimli gösteriliyor Diyor ki Lut Aleyhisselam kavmine İnnekum Açık ve seçik söylüyor Le te'tûnel fâhişe Siz Fuhşu Hayasızlığı yapıyorsunuz. Hayasızlık yapıyorsunuz. Öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki, ma sabakakum biha min ahadim min alamin. Alemlerden hiçbir kimse sizden önce bu işi yapmış değildir. Sizden önce hiç kimsenin yapmadığı, işlemediği bir hayasızlık yapıyorsunuz bir hayasızlığı işliyorsunuz neymiş bu yaptığınız burada Arapçada inkari istifham dediğimiz reddetme anlamında soru öyle bir soruyor e'innekum lete'tûne rical sizler erkeklere yaklaşıyorsunuz öyle mi? İşin kötü tarafı, kadınları da bu manada, hayasızlıkları çok ileride. Onlar da işleri güçleri bırakıyor, erkeklerine bu işi yapacakları erkekler bulmaya çalışıyorlardı. Maazallah. Böyle şirazesi kopmuş bir toplum. Peygamberlerin gerçekten imtihanları çok ağır. Böyle bir toplumla sınanıyor Lut Aleyhisselam. cenab Allah görevlendiriyor, gir bunlara yaptıkları işin, şirkle birlikte bu yaptıkları işin ne kadar kötü, ne kadar korkunç, ne kadar büyük bir bela olduğunu onlara anlat diyor. Her bir peygamberin böyle bir hastalıkla, şirk ile birlikte, böyle öne çıkan hastalıklarıyla birlikte, diğer hastalıklarıyla birlikte, öne çıkan böyle bir hastalıkla imtihanı vardır. Mümin, Ya Rabbi, benim imtihanım çok ağırdır demeden önce, bunu söylemek cesaretini göstermeden önce, şu peygamberlerin s-salatu vesselam, neler çektiklerini bir gözlerinin önüne getirsin. Kolay mı? Böyle bir toplum, şehirler bunlar. Bir değil, iki değil. Dört beş şehirden bahsediyoruz. Ve bunlar karşısında sadece bir Lut aleyhisselam yürek ister. Çünkü bunlara diyeceksin ki, siz yaptığınız bu hayasızlığı sizden önce hiç kimse işlemedi. Yol kesicilik de yapıyorsunuz. Bunun fessirler iki türlü açıklamışlardır. Birisi birinci bir önceki günahlarıyla ilintilendirerek sizler erkeklere yaklaşmak suretiyle kadınlarınıza da yaklaşmamış oluyorsunuz. Böylelikle neslin çoğalmasının yolunu tıkamış oluyorsunuz. Bu yolu kesmiş oluyorsunuz. Bu mana bir de kelimenin verdiği asıl mana, lafzi mana olarak ikinci bir günah. Yol kesicilik de yapıyorsunuz. Ve genelde de bu yol kesiciliği hem yollarını kestikleri kervanların ve ticaret erbabının Mallarını almak hem de insanın dili söylemeye varmıyor. Maazallah kendilerince efendim e, o ameli işlemek için güzel buldukları erkekleri almak için yapıyorlar. Maazallah. Ve ta'tun efina diqumul munkar. Göz göre göre meclislerinde yapıyorlardı bu işleri. Bu hayasızlığın ötesi olmaz. Lut Aleyhisselam böyle ağır bir imtihanla imtihan ediliyor. Basit değil mi? Çok ağır bir imtihan. Peki Lut Aleyhisselam onlara bu kadar ...açık açık söyleyince yaptıkları işleri... ...onlar ne diyor? فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُواْ تِنَا بِعَذَابِ in اِنْ min مِنَ السَّادِقِينَ O kadar gafil, o kadar şımarık... ...günahlarına, gırtlaklarına kadar o kadar gömülmüşler ki... ...onların cevabı şundan ibaret oluyor diyor... ...aydu kerime... ...eğer doğru söyleyenlerden isen... Bizi kendisiyle tehdit ettiğin Allah'ın azabı gelsin. Meydan okuyorlar. Günah, günaha dalmak öyle bir şeydir. Çünkü günahın özünde ne var? Günahın özü ne? Allah'a meydan okuma. Allah'a karşı cüretkarlık bir kimse Allah'a karşı ne kadar cüretkarsa o kadar günaha batmış demektir. Bunlar birbirlerine ayırma şeyidir. Günahkar Allah'a karşı cüretkar demektir. Ve iş öyle bir noktaya geliyor ki sen bizi de tehdit ediyorsun Allah'ın azabıyla diyorlar. Gelsin bakalım diyorlar Allah'ın azabı. Gelsin. Artık. İş öyle bir noktaya geliyor ki Lut aleyhisselam yapacaklarını yaptı. Cenab-ı Allah'ın verdiği izin ile o da قَالَ surni سُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِد۪ينَ Peygamberler Resulullah aleyhisselatü önceki peygamberler ifade ise, tebliğlerinde bütün çareleri deneyip tebliğ yolları tamamen tıkanıp kavimlerini düzeltecek bir çare imkan, fırsat ifade edeyse iğne ucu kadar bir delik bulamadıkları vakit Allah'ın da izin vermesiyle Cenab-ı Allah'tan yardım istemelerine izin verilmiştir. İşte anlaşılıyor ki Lut aleyhisselam bu konuda Yapacaklarını yapmış, söyleyeceklerini söylemiş, uyarabildiği kadar uyarmış, hatırlatabildiği kadar hatırlatmış. Ve neticede hanımı da dahil olmak üzere ona iman eden olmamış, aile fertlerinden birkaç kişi iman ederler, o kadar. Ve bu da başka bir imtihan, başka bir imtihan. Bu imtihanların her birisinin ayrı bir mesajı var. Bize anlattıkları var. Salih bir baba görürsünüz. Maazallah. Evladının namazla, niyazla, belki de dinle, imanle alakası yok. allah Teala bu baya rahmet olmak üzere bu örnekleri veriyor. Ey baba diyor, Nohun oğlu vardı. Onun durumu buydu. Sen vazifeni yapmaya bak. İman bizim işimizdir. Vazifeni yap, sen başkasına karıştır. Vazifeni yaptın mı, ecrini aldın. Mesele burada. Bakarsınız, salih bir koca, belki salihha bir kadın... Karısıyla imtihan ediliyor. Kocasıyla imtihan ediliyor. İşin fetva kısmı boşa gitsin falan onlar ayrı şeylerdir. Fakat işin burada bu kıssaları hayatımıza çok iyi aktarmasını bilmek ve bunlardan gerekli ibret derslerini çıkarmak üzere Cenab-ı Allah bunları veriyor. Ve diyor ki, Nud aleyhisselam, Kale Rabbin surni alel kavmil müfsidin. Rabbim, bu fesat çıkartan kavme karşı bana yardımcı oldu. Bana yardım et. Bana yardım et. Niçin kafirin demedi? Her kafir bu şekilde müfsid değildir. Bunların küfürleriyle birlikte en belirgin vasıfları buydu. Çünkü ne yapıyorlardı? Hayasızlık yapıyorlar. Yol kesiyorlar. Meclislerinde münkeri açık açık işliyorlar. Biri diğerine ne yapıyorsun demiyor. Bu fesadın en ileri derecesidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki ibarelere, ifadelere çok iyi dikkat etmek lazım. Bunların hiçbirisi haşa boş değil. Velamma caet rusuluna İbrahim bil Ya Bu sıkıntıları biz bu tarihte değil onlar. Onlar yaşadılar. Biz bakınız şu anda sizi bilmiyorum ama zannederim sizde de benzeri bir ruh hali var. İnanın bunları anlatıyor içim sıkılıyor. İçimde bir şeylerin böyle kalbimi sıkıştırdığını hissediyorum. Zor iş bunlar. Bir iman ehli için böyle bir ortamda yaşayacaksın. Bir peygamber bunları görecek. Ailesinde yankı bulmayacak sesi ya. Var mı bunun ötesi? Ve hakkın Katıksız hakkın temsilcisi olduğuna da iman ediyor. Bununla birlikte böyle bir karşılık görüyor. Böyle bir vaziyette durum ne olur? İnsanın ruh hali ne olur? Izdıramı ne kadar büyük olur? Ama Cenab-ı Allah kullarını o haldeyken imdadına yetişir Hani diyordu ya az önce başta okuduğumuz ayet-i kerime Bakara Sûreti'nde hatırlattık. Ve Beşşir-i Sabirî diyor ayet-i kerime o sıkıntılardan sonra. İşte burada müjde geliyor. Müjde geliyor. Sabredenlere müjdele. Müjde geliyor. Ve lemme câet rusuluna İbrahim'e bil buşra. Ne zaman ki bizim elçilerimiz yani gönderdiğimiz melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiler İbrahim aleyhisselama iki tane müjdeyle geliyorlar birisi İshak aleyhisselamın doğacağı müjdesi diğeri Lut kavminin çünkü o da yeğeninin ne sıkıntılar çektiğini biliyor Lut kavminin helak edileceği müjdesi Haliyle bu Lut aleyhisselam için de bir müjde oluyor. قَالُوا اِنَّا مُحْلِكُوا اَهْلِهَا ذِي الْقَرْيَةِ Biz şu Lut'un kasabalarının kasabasının ahalisini helak edecekleriz. Biz onları helak etmek üzere geldik. اِنَّا اَهْلَهَا كَانُوا zalimin. Çünkü o kasabanın, o hal, o ülkenin, o şehrin ahalisi zalim kimseler idiler. İman bağı çok büyük bir bağ. İbrahim aleyhisselam derhal şehir halk şehir ahalisi helak edilecek. فَاَلَيْنَ فِيهَا لُوتَٓا Hemen atılıyor. Ama orada Lut var diyor. Lut var diyor. Benim yeğenim olduğu için değil, o onlardan değil ki diyor. Kalu lahlü a'lemu bimen fiyha. Biz orada olanların kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Orada bulunanları çok iyi biliyoruz diyor. Lut'u da biliyoruz. Lut'a karşı olanları da biliyoruz. Lut'a iman edenleri de biliyoruz. İman etmeyip düşmanlık edip karşı çıkanları da biliyoruz. Lenuneciynehu ve ehlehu illa Yemin olsun biz onu ve onun ahalisini, aile halkını kurtaracağız illa Hanım haric. İman bağı o kadar müstesna bir bağdır ki o bağ yoksa diğer bağların hiçbir kıymeti yok. Olsalar bile kıymeti yok. Cenab-ı Allah bunu Tahrim Suresi'nin sonunda çok harika bir şekilde dile getiriyor örnekle. Ve darrab Allahu meselen lillezina amenu lillezina lillezina keferu imra'at nuhun ve lut. Kafirlere Nuh'un ve Lut'un karısını örnek verdi. İman edenlere de Firavun'un karısı ve Meryem aleyhissalatu vesselam örnek veriliyor. Adeta Hristiyanlara da Yahudilere de Meryem aleyhisselam üzerinden mesaj veriyor. Meryem'in gerçek konumunu aleyhissalatü vesselam. O da bizim için müminlerin annelerinden bir annedir. Tertemiz mümine bir kadın. İsa aleyhisselamın validesi. Yüce bir kadın. İman bağım. Bakın Firavun nerede nerede Hanım'ı nerede? Firavun neyin örneği? Hanım'ı neyin örneği? Allah'u Ekber. Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam. Allah-u Teala'nın mükerrem yüce birer peygamberi. Fakat hanımları, onlar bir vadide, hanımları bir vadide. Biz diyor, ve وَاَهْلَهُ illam مْرَأَتَهُ Hanımı dışında, hanımı müstesna, onu da, aile halkını da kurtaracağız. Hanımı, müstesna. Niçin? كَانَتْ مِنَ الْغَابِلِينَ O Allah'ın ilminde, geri kalan, helak edilenler arasında, geri kalanlardandır. Geri bırakılacaklardandır. Nihayet, bu sefer İbrahim Aleyhisselam'ın yanından ayrılıyorlar. Müjdeyi verdiler ona. İşleri bitti. Vazifelerini yaptılar. Resuller öyledir. Elçiler böyledir. Vazifelerini bitirirler. Başka görevleri varsa ona giderler. Değilse geri dönerler. Öyle. Oturacak, laklak lak edecek, boş geçecek, öyle yapmazlar. Cenab-ı Allah bunlar üzerinden bize edep öğretiyor. Çok edep öğretiyor. Görev geciktirmeye sebep olacak hiçbir şey yapılmıyor. İbrahim Aleyhisselam'la vakit geçirselerdi, kalsalardı, helak işi gecikecekti. Görevleri var bunlar, işleri var. İşlerimizi vaktinde yapalım. Başta randevularına vaktinde gitmekten tutarak. Randevularımıza riayet ederek verdiğimiz sözleri geciktirmeyerek başka buna riayet. Edelim. Hayatımız ifade edindeyse saat gibi işlemeli. Hani atalarımızın dediği gibi bugünkü işini yarına bırakma. Çünkü her bir günün kendine göre meşguliyeti vardır. Bırakırsan, bırakır gider ve sen o yığınla işler arasında bitip kalırsın, tükenip kalırsın. İşte melekler derhal gidiyorlar. İşlerini yapıyorlar. Ve lemmâ encaet rusuluna lutan si ebihim ve da Lut aleyhisselam ilk anda onların ne için geldiklerini bilmiyor. Onları insan suretinde geldikleri için Eyvah. Bana misafir geldi ve ben bunları acaba koruyabilecek miyim? O endişe edecek şey değil. İnşallah bir safasızlardan sonra devam ederiz. Devam edelim. Estaeuzu billah. Ve jaat rusuluna. Evet 33. ayet-i kerimede kalmıştık. Ve lamma jaat rusuluna Lut'a. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde si -e ya peygamber misafir geldi diye rahatsız olmaz. Misafirperverdir peygamberler. İbrahim Aleyhisselam'ın yeğenidir nihayet değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın en meşhur özelliklerinden birisi misafirperver olmasıdır. Melekler geliyor alel acele o zamanın imkanları ise fe mâ lebife enceâ bi kusuz bir süre içerisinde diyor bir buzağı kesiyor pişiriyor kebap yapıp getiriyor önlerine fazla süre geçmeden diyor Lut aleyhisselam da o niye nidri yani e o da peygamber niye üzülüyor o halde si'a bihim üzüldü ve za ve daq bihim zara onları koruyamayacak korkusuyla üzüldü. Kederlendi. Bunun dolayı canı sıkıldı. Gücünün onları korumaya yetmediğini bildiği için rahatsız oldu. Bu sefer melekler ona şefkat ediyor. Bu kadar üzüldü. Rahatsız oldu. Kalu Allah Allah Nübüvet ne büyük bir makam Akıl hayal ermez Melekler onun ruh halini Alıyorlar derhal Onu teselli ediyorlar Melekler ile Nebiler arasındaki O sevgi bağına şefkat bağına Da bak Melekler Onun üzülmesine Zaten Resul olarak bu kadar sıkıntı çekmiş bulunuyor. Tahammül edemiyorlar. Korkma ve üzülme deyiveriyorlar. Onu yatıştırıyorlar. Çünkü Nebilerin Cenab-ı Allah nezdindeki kıymetleri çok büyük. çok büyük. Melekler de bunu en iyi bilenler. İyi bildikleri için Lut Aleyhisselam'ın Endişelenmesine, telaşlanmasına, üzülmesine, kederlenmesine daha fazla tahammül etmiyorlar, gösteremiyorlar adeta. Korkma ve üzülme diyorlar. Derhal onu yatıştırıyorlar. Çünkü, "Qalā Rabbīn surni ala al-qāmil 30. ayet kerime'de geçmişti. İşte senin dua'n müstecab oldu. Senin doğan için biz buradayız diyorlar. Sen dedin ya, Rabbim fesat çıkartan bu topluluğa karşı, bu kavme karşı bana yardım et. Bana zafer ver dedin ya, İşte o zafer biziz. Üzülme artık, kederlenme diyorlar. İnna müneccuke ve ehleke illem ra'ateke. Hakikati olacağı ona baştan haber veriyorlar ki bir peygamber olarak iman etmeyen bir kadın için üzülmez. Diyorlar ki inna munajuka şüphesiz biz seni azaptan çünkü azap topyekün bir azap gelecek. Tereyavından kıl çekilir gibi iman edenler kurtarılacak. Seni ve aileni, ailenden yani iman edenleri kurtaracağız. İllem ra'atek, hanımın müstesna. Eşin müstesna. Eşini kurtarmayacağız. Kânet minel gâbirin. O geri kalanlardan olacak. Geri kalanlardandır. Allah mukmünü böyle vermiştir ezelden beri. Niçin? Çünkü hem iman etmeyecek hem iman edenlerle beraber kurtaracak bu adaletsizlik olur. Öbür helak edilenlerin tek suçu Lut Aleyhisselam'a yakın olmayışları mıydı yani? İman etmemekse bu da etmedi. Hainlik etti bu da. Ne yapıyordu? Haşa, hayasızlık ediyor, hayır. Hiçbir peygamberin hanımı bu şekilde etmedi ama yataklık yapıyor. Onlara haber veriyordu. Bakın filan yere şöyle sizin aradığınız tipten erkekler var. Onu söylüyordu. Yani peygamberin Resulün davasına ihanet ediyordu. Nuh Aleyhisselam'ın karısı da öyle. Davasına ihanet etti. Onun için ailenin Babasıyla, annesiyle, yani karısıyla, kocasıyla, çocuklarıyla aynı davanın insanları olması apayrı bir nimettir. İnsanın aile yuvasına apayrı bir lezzet verir. Apayrı bir zevk verir. Başlı başına bir nimet. Ev o zaman, aile o zaman cennet bahçelerinden, köşelerinden bir köşe olur. Orası bir huzur yeri olur. Dışarıda gördüğünüz fitneyi, fesadı, sıkıntıyı, içinizi karartan, ruhunuzu sıkan her ne varsa o aynı inancı, aynı akideyi, aynı hayatı paylaşan aile fertlerinizle beraber olduğunuz vakit onların sıkıntıların hepsini unutuveriyorsunuz. Sıkıntılar ferahat ediliyor. İşte Lut Aleyhisselam bununla da imtihan edildi. Bu da apayrı bir imtihandır. Lut Aleyhisselam oğluyla da karısıyla da imtihan edildi. Onun için imtihan vesilesiyle tekrar hatırlatayım. Ayet-i Kerime'ye sarılacağız. Rabbimiz kaldıramayacağımız yük, Altından kalkamayacağımız ağır imtihanları bize yükleme. Bu bizim güç, gücümüzün takatimizin çok sınırlı olduğunu bilerek bu şuurla gerçekten takatimiz sınırlı. Nereye kadar tahammül edeceğimizi kim bilir? Hiç kimse bilemez. Allah rahmet eylesin öğrenciliğim sırasında öyle ilahiyat öğrencilerine de epey tefsir okutmakla ömrü geçmiş Adını unuttum. Üsküdar'da, Çinili Camii'nde, Bağlarbaşı'nın biraz altında bir imam vardı. Hutbeleri falan genelde bir ayet veya kısa bir surenin tefsiriydi. Yani tefsirle hem hal olmuş bir insandı. Ondan dinlemiştim. Kim olduğunu da unuttum. Velilerden birisi kendisinin artık Allah'tan gelecek sıkıntılara, belalara tahammül edebilecek güçte olduğunu zannediyor o makama eriştiğini zannediyor ve diyor ki, Ya Rabbi beni istediğin imtihanla sınayabilirsin diyor. Cenab-ı Allah ona idrarını yapamama belasını veriyor. Çok büyük bir beladır ha, Allah göstermez. Yapamıyor. Çaresizlikten diyor, sabahları diyor, yola koyulur. O Kur'an okumak üzere gelecek o ilk mektep çocukları, İslam tarihinde bunlara küttab denilir. Orada elif Kur'an'ı öğreten çocuklar. Haline günahsız çocuklar. Çocukların tek tek başlarını okşarmış, şu yalancı amcanıza dua edin dermiş. Ben artık katlanırım diyecek olmuş. Demiş. Cenabı Allah da bunun önüne imtihan etmiş. O için öyle kimse kendisinde öyle bir güç takat görmesin Allah'a karşı aşağı. Fazla bir şey değil. Tamam mı? İdrarını yapamama hastalığını veriyor. Yapamıyor. Bu işkence yetiyor. Çaresiz. Çocuklar günahsız ya onların duaları Cenab-ı Allah nezdinde müstecap. Allahü Teala onu o küçücük çocukların duasını isteyecek hale, zillete düşürüyor. Ha. Allah haşa kafa tutulacak makam değildir. Allah'ın önünde ubudiyetimizi ve zilletimizi en ileri derecede bilmek ve bunun farkında olmak zorunda. Ya Rabbi ben oldum artık falan istedim. Yavaş ol. Kendine dikkat et. Taşıyamayacağın yükleri bana yükleme ya Rabbi diye dua et. Ya. Kendin için değil hatta. Çoğuldur dua. Amin Resulü'deki dua çok önemli. Rabbena vela tahmil aleyna ısran. Rabbena la tuhammilna ma la taqata lena Ağır yük yükleme. Takatimizin kaldıramayacağı yükleri yükleme. Biz bunlara şey demeyiz. Kaldıramayız ya O budur. Peygamber aleyhissalatü Selam bile Taif'ten dönerken dua ediyor. Duasının bir cümlesi bu. Ya Rabbi diyor eğer bana kızgın değilsen bana gazap etmemişsen aldırmıyorum. Ama ve affuke evse'uli diyor. Senin beni bu musibetlere düçar etmeden vazifemi yapmama imkan vermen benim için daha güzeldir. Daha rahattır, daha iyidir. Daha iyidir. Ha, rahatlık ve bollukla da özelliği var rahatlık ve bolluğunda. İşte biz Ya Rabbi takat getiremeyeceğimiz, yükleri bize yükleme, altından kalkamayacağımız ağır yükleri bize yükleme dediğimiz zaman, darlığın da, sıkıntının da, bizi baştan çıkartıcı özelliklerine karşı bizi himaye etmesini istemiş oluyoruz. Bu kapsamlı dualar, bunlar çok önemli. Onun için Peygamber Aleyhisselatü diyor ki, Bakara suresinin son iki ayeti bana, Arşın hemen altındaki bir hazineden indirildi diyor. Çok büyük bir servet bunlar. Çok çok büyük bir servet. Bu Kur'an servetinin ve Makara suresinin de dolayısıyla bu vesileyle kıymetini olabildiği kadar bilmemiz lazım. Peki ondan sonra da azabı da izah ediyorlar melekler. 34 ve 35. ayet-i kerime اِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذ۪ي الْقَرْيَةِ رِجْزَمْ مِنَ السَّبَاءِ Biz bu ülke, bu kasaba ahalisi üzerine semadan bir azap indiricileriz. Münzilun hemen indiriyoruz yani. İndirecekleriz biz. Bizim vazifemiz bu. Biz bununla geldik peki niçin? Bima kânû yefsukûn bakın fesatçılar denildi zalimler denildi burada da fasıklar deniliyor. Fasıklık yapa gelmeleri dolayısıyla biz de semadan bunların üzerine bir azap indireceğiz. Rivayetlerde belirtildiği üzere Azapları ne? Azap melekleri şehirlerini temellerinden söküyor. Semaya kaldırılıyor ve ters çevrilip aşağı bırakılıyor. Helak bu. ağlubillah. Bu dünyadaki azaplar. Ve dünyadaki azap ahiretteki azabın başlangıcıdır. Budur. Ölüm bir kesinti değildir. Ölüm, dünya hayatının karşılığının görülmeye başlandığı andır. Dünyada nasıl bir hayat yaşadıysa bir kimse, ölümle birlikte o yaşadığı hayatı karşılığını görmeye başlayacağı zamandır. Oradan başlar. Sekerat-ı Möbden itibaren başlar. Ölüm sarhoşluk haliyle birlikte artık kişi geleceğini görmeye başlar. Ben ne olacağım orada görecek işte. Sorunca Orada başlıyor. Onun için o haldeyken tevbe makbul değildir. İman Kafirse iman ederek tövbe. Günahkarsa günah işleyerek e, günahından tövbe o esnada makbul değildir. Hadis-i Şerif'te belirtildiği üzere kişi me'lem yu'gargir gargara yani o ne'udu billah ölüm esnasında boğazdaki hışırtı, göğüs hışırtısı gelinceye kadar tövbe geçerli. O başladığı andan itibaren artık tövbe kapısı kapanıyor. Cenab-ı Allah bizlere bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan, usullarımızdan o halden önce tövbe etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Makbul bir tövbeyi nasip ve müyesser eylesin. Fasıklıkları demek ki Allah-u Teala kimseye haşa zulmetmemiştir. Ve etmez ve etmeyecek. Çünkü Cenab-ı Allah ya adalet sahibidir veya lütuf sahibidir. Yani ya adaletle ceza verir veyahutta mükafatını fazlasıyla lütfuyla ne yapar verir? Günaha da lütfuyla affeder. Onlar fasıklık edip, fasıklık ne demek? Türkçedeki avam tabiriyle çizginin dışına çıkmaktır hududun dışına çıkmak Çizilen sınırları aşmaktır. Fasıklık budur. Onlar fasıklık yaptılar, biz de o fasıklıkların cezası. Başka yerde onların taşlanarak helak edildikleri belirtilir. Onun için fukaha fesiller Bunlardan hareketle o kavmin amelini işleyen tövbe etmezse o şekilde cezalandırılacağı hükmünü çıkarmışlardır. <gülüyor> Fakat bildiğim kadarıyla İslam tarihinde pek uygulanmış bir ceza değildir bilmiyorum. Yani bildiğim kadarıyla diyorum uygulanmış mı bilmiyorum. Yani ben bildiğim kadarıyla yok. Yani böyle bir neticede var bilinsin. İşte yani Lakin tıpkı bir kavim için bir topluluğu için bir kavim için bir kısmını için bir kavim için bir topluluğu bir kavim olarak bir topluluğu için bir kavim için bir topluluğu için bir kavim için bir için bir kavim için bir topluluk için Görecek bunların helak edilişlerini, edilişlerinin belirtilerini, niçin helak edildiklerini, dua gerek kavliyle, kalbinden dua gerek ameliyle, Ya Rabbi beni, zürriyetimi, sevdiklerimi, yaşadığım kavmi, ümmetimi, bu yanlıştan koru diyecek imansızlık, iman etmemek başta olmak üzere bu şekilde fesatçılar, zalimler ve fasıklar olarak adlandırılmalarına sebep olan bu günahlardan bu günahlardan bizleri koru. Şimdi Allahu Alem 30. ayet-i kerimede fesatçılar olarak nitelendirilmeleri 29. ayet-i kerimede erkeklere yaklaşmalarının bir karşılığıdır. Çünkü bu bir nesli ifsattır. İnsanlığı ifsattır. Zalimler olmaları yol kesicilik yapmalarıdır. Haksızlık yapıyorlar çünkü. Ondan dolayı zalim diye nitelerdir. Fasıklık etmeleri de Meclislerinde münker işlemeleridir. Yani Cenab-ı Allah burada 29. ayet-i kerimede onların üç farklı cinayetlerini, suçlarını, günahlarını işliyor. Ve her birisine tekabül edecek şekilde onları fesatçılar, zalimler ve fasıklar olarak nitelendiriyor diye düşünmek mümkündür. Ve bunun neticesinde Allahü Teala onları helak ediyor. Ve ama geriye helak edilişlerinin bir alametini bırakıyor. Kimler için akıllarıyla bunlar üzerinde düşünüp anlayacak kimseler için. Peki böyle bir neticeyi, ibreti sadece akılla mı çıkartırız? Yoksa imanın istikametinde işleyen akıl mı bunu anlar? İman yoksa onların yaptıklarında öyle ters bir şey görülmez belki günümüzde olduğu gibi maazallah birçok kimselerdir. İmanla birlikte çalışan bir akıl onların bırak onlardan kalan şehirlerin ne anlama geldiğini, harabelerin ne anlama geldiğini bilir. Bu böyledir. Fakat doğru çalışan tek başına bir akıl bile netice almaya ama iman istikametinde çalışan aklın kıymeti ancak o zaman çıkar. Aklın kıymeti ancak iman istikametinde hareket ettiği, yürüdüğü zaman ortaya çıkar. Başka bir nebi, başka bir imtihan, başka bir kavim. Ve ila madyana akhahum Shuayba. Ve biz Madyan halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Aleyhissalatu vesselam. "Fekal ya kavmi ibudullah ve ercul yevmel akhirah ve la ta'sufu fil ard mufsidin." Dedi ki: "Kavmim Allah'a ibadet edin. Ahiret gününü bekleyin. Ahiret günün günü yoktur demeyin. Bunu bekleyin. Ümididir. Gelecektir bu. Ve la ta'sû fi'l-ardı Ahireti düşünerek, ahirette göreceğiniz karşılığı hesap ederek yeryüzünde fesat çıkartanlar olmayın. Esfeeli <gülüyor> ta'sû Asafili zaten kötülük yapıp çıkarmak demek. Fesatlarla birlikte, fesatçılarla birlikte, fesat çıkartanlar olarak yerde fesat çıkartmayın denilmiş gibi oluyor. Tamam mı? Yani fesatları o kadar büyük, katverli bir fesat çıkar. Bu neymiş? El mikyale vel mizan. Ölçekleri ve tartıları Eksik yapıyorlardı Tabi müfessirlerinden Birisinin de söylediği üzere Onların Fesatları neydi diyor Dirhemleri kırparlardı diyor Dirhemleri Artık bakasla mı Başka bir aletle mi Kesiyorlardı ve küçültüyorlardı. O kırptıkları gümüşten, direhem gümüş paradır biliyorsunuz. O kırptıkları kısmı biriktiriyor, yeni bir dirhem yapıyorlar. Yine eksik dirhem. Onların fesatları bu. Ben bunu okuduğum zaman, o zaman da Türkiye'de yatıp kalkıp enflasyon oluyordu. Aman ya dedim ya. Kapitalizm şuayb aleyhisselam kavminin mirasçısıymış. Çünkü bu enflasyon denilen şey nedir? Enflasyon denilen şey daha doğrusu banknot, mevcut paralar, para şekli sende aynen kalıyor görünmekle birlikte Değerini düşürmek suretiyle, satın alma gücünü düşürmek suretiyle o paranın birileri tarafından çalınmasıdır. Birilerinin cebine gidiyor bu. İşte bu aklın hayalin almadığı kapitalist hırsızlık örgütü, şebekesi Şuayb Aleyhisselam kavminin izinden gidiyor. Ve bunlar yeryüzünde fesat çıkartıyorlar. Bu günümüzde artık dünyayı saran bir şebekedir, bir etkidir. Nasıl oldu bu? Şöyle oldu. Tabi paranın ve kapitalizmin tarihini okuyanlar, bu konuda malumat sahibi olanlar bu işleri hemen bilirler, hatırlarlar. Önceleri malum. Para, değer daha doğrusu neydi? Daha önceleri insanlar parayı icat etmeden. Mal mübadelesiydi esas. Mal mübadelesi. Asayı verirsin, faraza iki kilo et alırsın. Bardağı verirsin, Yarım kilo tuz alırsın vesaire. Gibi. Zamanla insanlar altın ve gümüşün değerinin farkına vardılar. Madenlerin değerlerinin farkına vardılar. Ve kendileri bir değer olan altın ve gümüş başta olmak üzere bunları para olarak kullandılar. <gülüyor> Derebeyliklerin yıkılması. Makinenin icadı Amerika başta olmak üzere coğrafi keşifler ile birlikte ciddi bir altın birikimi buna karşılık ciddi bir finans ihtiyacı ortaya çıktı. Para o zaman Avrupa'da makinanın icadı ile birlikte Yahudilerle derebeylerin de var. Adam Makina icad ettiği, fabrika kuracak, araba yapacak, bilmem ne edecek vesaire, paraya ihtiyacı var. Derebeylere müracaat ediyor. Derebeyler yok arkadaş, biz sana para veremeyiz diyorlar. Niçin? Çünkü derebeye alışmış. Bir zirai süreci var, tarım süreci var. Para öyle kazanır Ben bu işe giremem. Diyor. Risk alamam diyor. Belli değil. Makina çalışır mı, çalışmaz mı? Para getirir mi, getirmez mi? Belli değil. Yahudi de aynı endişeyi taşıyor ama Yahudi diyor ki, tamam diyor. Ben sana istediğim parayı veririm. Fakat senden faiz alacağım diyor. Tamam Faiz alıyor, netice itibariyle Yahudi hem karını garantiliyor hem parasını garantiliyor. Makineyi icat etmiş olan, fabrikayı icat etmiş olan ister yaşasın ister gebersin. Onun umurunda değil. Bu süreç bu şekilde devam ettikten sonra Yahudiler baktılar ki çok paraları oluyor. Millette de altın var vesaire. Demişler ki kardeşim bana parasını getirene çünkü finans talebi artıyor. Bana altın getirene ben de ona ayrıca faiz vereceğim. İyi peki kardeşim ben altını sana verdiğim şey ne olacak? Kalkıyor ona banknotun esası olan teminat mektubu yazıyor. Kağıt yazıyor. Filan adamın şu kadar parası. Bu zamanla evriliyor. Bu para bütün herkes tarafından kabul ediliyor. Yani bütün bankerler bankerlik öyle icat ediyor. Bütün bankerler o gelen parayı daha doğrusu o senedi kabul ediyor. Efendim filan kişi yazmış filan kişi yazmış altında imzası var. Birbirlerini tanıyorlar. Zamanla bunlar şube açıyor vesaire vesaire. Banka ve banknot, banknot zaten oturulan bank üzerinde yazılan not manası. Heh, Filan kişinin bende bu kadar alacağı var. Bunu getirdiği zaman ben kim getirirse ama bu kağıdı kim bana geri getirirse üzerinde yazdığım altın miktarını vereceğim. Bu şekilde devletler daha zamanla paralar icat etti ve altın piyasadan çekti. Günümüzde altını piyasadan çekmekle yetinmediler. Artık banknotu da piyasadan çektiler kredi kartları bilmem neler vesaire. Şimdi zamanla nereye kadar varacağı tespit edilemeyen sanal para, bitcoinler, bilmem neler vesaireler ortaya çıktı. Nereye kadar varacak? Ekonomistler de pek fazla bilmiyor. Para üzerinde düşünenler de her birisi farklı bir şey. Bir bakıyorum, ayrı bir şey işi o. Velhasıl söylemek istediğim şu anda fesat, para üzerinden... Şuayb aleyhisselam kavminin başlattığı o fesat günümüzde bu noktalara kadar vardı. Niçin? Çünkü fesadın önü aydınlanma çağıyla birlikte müthiş bir şekilde açıldı. Ve onlara siz fesat çıkartıyorsunuz diyecek birici güç olan İslam ve İslam ümmeti bu konuda söz sahibi değil. Kendi servetlerimize ve imkanlarımıza sahip değiliz. Biz Müslümanlar olarak diyoruz ki ya dünya falan filan dünyalık. öyle değil arkadaşlar. Kardeşlerim. Cenab-ı Allah böyle demiyor. Cenab-ı Allah ne diyor? Nisa suresinin başında Cenab-ı Allah'ın sizin için kıyam kıldığı yani sizi ayakta tutacak bir varlık olarak kıldığı malları sefihlere yedirmeyin diyor. İslam malı o kadar himaye eder ki küçük bir çocuk eğer malını koruyamayacaksa yetim babası ölmüş annesi ölmüş kimsesiz kalmış ama miras kalmış o mirasını sağa solu yiyecek hayır o onundur ama ona bırakırsan tek başına o kullanamaz devlet Hakim o malını korumak üzere o yetimi korumak ve malını korumak üzere birisini tayin eder, birisini tayin eder. O yetimi ve o yetimin malını koruması için. Yetim ergenleşti malını alacak zamana geldi ama bakıyorsun ki malını çarçur ediyor, yemiyor, kullanmıyor, kullanmasını bilmiyor. وَلَا تُؤْتُسْفَهَا اَمْوَالَكُمْ buyuruyor Cenab-ı Allah. Beyinsizlere olgunlaşmamış kafası, aklı olgunlaşmamış olanlara, sağlıklı tasarruf yapamayanlara mallarınızı vermeyin diyor. Bakın mal onundur ama mallarınızı diyor. Ümmete izafe ediyor. Ümmete izafe ediyor. Kim demiş İslam'da bir lokma bir hıkırka var diye? Allah-u Teala... اَلَّتِي اَمَّا لَكُمُ الَّتِي جَعَلَهَا اللّٰهُ قِيَامًا Kıyam kelimesini bir Kabe için, haram aylar için kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Düşünebiliyor musunuz? Bir de mal için kullanıyor. Bu malın, sağlıklı ve doğru bir şekilde muhafaza edilmesi ve korunması lazım. Ve ümmet, beşeriyete karşı da bundan sorumludur. Ümmet, sağlıklı bir şekilde, gücüyle, imkanlarıyla ortada olursa dünyada bu şekilde servet istisbarlarına imkan vermez. Ümmet niye şu mevcut, esası belli birkaç ailenin cebine serveti, beşeriyetin servetini akıtmaktan ibaret olan bu tezgaha niye ümmet karşı çıkamıyor? Niye? Niye? Arkadaşlar biz sizin değer dediğiniz bu paralarınızı değer olarak kabul etmiyoruz. Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Ya 1 milyar 250 milyon insandan bahsediyoruz. Koca bir ümmet. Bu ümmetin yayıldığı coğrafyadaki yeraltı veya yer üstü zenginlikleri belki dünyanın reel servetinin zenginliklerinin belki yarısına tekabül ediyor. Hesap etmedim, bilmiyorum. Veya yapılmış bir çalışmayı da çok iyi hatırlamıyorum. Şu anda miktarını hatırlamıyorum ama vaktiyle Pakistanlı Mannan diye bir zatın İslam ekonomisi diye bir kitabı tercüme edilmişti. Dediğim hadise 70'li yıllar. Orada İslam dünyasının sahip olduğu tabii servetler ve kaynaklar üzerinde Baya bir liste vermişti. Jütünden, kenevirine, bilmem nesine, bakırına, çinkosuna, altınına vesairesine kadar. Petrol zaten belli. Doğal gazı bilmem nesi. Yani hemen hemen dünya servetinin, toplam servetinin ortalama olarak neredeyse yarısına bu tek başına sahip. Fakat hiçbirisinin hakimiyeti, idaresi, tasarruf imkanı bizim elimizde değil. Onun için bu fesatçılar da Şuayb Aleyhisselam kavminin fesatçılarının mirasçıları yeryüzünü ifsad etmeye devam ediyor. Şuayb Aleyhisselam'ın misyonu şu anda bu ümmetin omuzlarındadır. Biz bu fesada meydan veremeyiz. Meydan vermemekle yükümlüyüz, buna dur demekle yükümlüyüz, bu çarkı tersine çevirmekle yükümlü. Bunun için ümmetin planı, programı, projeleri vesaireleri olmak zorundadır. Bu yanlış işleyişi ümmet durdurmakla mükelleftir. Çünkü beşeriyet sömürülüyor. Beşeriyet sömürülüyor. Garibim Afrikalı muz yemeden bütün buzlarını dünyanın şurasına burasına ihraç ediyor. Kendisi açlıkla pençeleşiyor. Bu yanlış işleyişten ümmeti sorumluluğu vardır inanın. Allah'ın dinine dönmekle onun bütün inceliklerini kavrayıp bu inceliklerin farkına varıp hayata bunları geçirmekle yükümlüyüz. Bundan sorumluyuz. Onlar peki ne yaptılar? فَكَذَّبُوا فَاَقَذَتْهُمُ الرَّجْفَةً fa أصبحوا في دارهم Allah-u Teala'nın verdiği cezalar, ayet-i kerimeye biraz sonra geçeceğim, önce bunu hatırlatalım. Cezalar işlenen günahla münasip, mütenasiptir. Bunlar milletin, ümmetin, beşeriyetin karşısına dikilerek, böyle güçlü gibi dikilerek, dimdik ayakta durarak, Enselerinde bozat pişirdiler. Cenab-ı Allah ne diyor? Fekedzebuhu. Şuayb Aleyhisselam'ı yalanladılar. Biz ne yaptık? Fe'ehadethumur racfe. Sarsıntı. Onları yakaladı. Fe'asbahû fî dârihim câthimin. Yurtlarında dizüstü çöküverip helak oldular diyor. Helak edildiler ve Yurtlarında diz üstü çökmüş olarak sabaha ettiler. Sabaha öyle vardılar. Helak edilmiş ettilerdi. O insanlara karşı zorbalık yapan, böbürlenen, büyüklük taslayanlar diz çökerek zelil oldular. Diz çöktürülerek zelil edildiler. O halde. Beşeriyeti biz çok merhametli bir ümmetiz aynı zamanda. helak ya teslim edemeyiz. Beşeriyetin helak yolunda efendim ipten kazıktan kopmuşçasına son süratle ilerlemesine müsaade edemeyiz. Bunu elimizden geldiği kadar engellemek gibi bir sorumluluğumuz vardır. İşte Şuayb Aleyhisselam ve bütün peygamberler kendi dönemlerinde yaşadıkları fesatlara karşı böyle dikilmenin sorumluluğuyla hareket ettiler. Karşı durmanın, bunu önlemenin sorumluluğuyla hareket ettiler. İmtihanları buydu. Ümmet olarak biz de şu anda bu dağıldık, bu İslam'dan alabildiğine uzak ve parçalanmış halimizi evvela bir araya gelmek ve toparlanmak, dinimize tekrar yeniden dönmek Önce keşfetmek ama. Keşfetmeden bu dine dönülmez. Dini keşfedeceğiz. Farkına varacağız. Ne kaybettiğimizi anlayacağız. Ne, ne, bu dinden ne kadar ve nerelerde uzak olduğumuzu bileceğiz. Ona geri döneceğiz. Evet. Aynen dediğimiz gibi Hintli Müslümanların ta yüzyıllarca da, yüzyıldan beri şehitlikleri şiarları bu. Şi'aruna el vahid ilel islami min Bir tek sloganımız var, yeniden İslam'a. Başka yolu yok. Tıpkı Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın ve iman eden ashabın İslam'a girişleri gibi. Yeniden İslam'ı keşfetmek ve İslam'a bu şekilde yeniden dönmek. Bu bizim de kurtuluşumuz buna bağlıdır. Beşeriyetin ıslah olup düzelmesi de buna bağlıdır. Öyle büyük bir sorumluluğumuz vardır. Bu da bizim imtihanımızdır. Rabbim bizleri bu imtihanda muvaffak kılsın. Muvaffakiyetler ehlineci. Evet. Subhan rabbike rabbil izzati